dead black coal Silver magic ships you carry Jumpers, Coke, sweet Mary Jane Sugar Man You're the answer That makes my questions disappear Sugar Man Oh, man. I'm tired of these scenes For a blue coin Won't you bring back All those colors to my dreams Silver magic ships You carry Jumpers, coke, sweet Mary Jane Sugar man Met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black hole. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil'de bir canlı yayındayız bu hafta. Ben Melis Behlil. Ben Yeşim Burul. Bir de konuğumuz var stüdyoda, Emel Çelebi Dokümentarist'ten. Hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Evet, programı e, Sixto Rodriguez'den Şugürmen'le açtık. Ve Dokümentarist'te Şugürmen'i, e, e, Searching for Şugürmen'i hala görmemişler için yine bir fırsat var görmeye... Ee, ama haftanın filmlerine ve tabi bu hafta başlayan dokumentaristi konuşmaya geçmeden... ...biz her zaman gibi iletişim bilgilerimizi verelim. Açık Radyo'nun telefon numarası... ...212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise... ...sinefiller Evet, ayrıca bu haftaki program destekçimiz Sebahat Hoca'da çok teşekkür ediyoruz. Ee, evet, aslında... Bu hafta Dokümenterist Haftası Dokümenterist <gülüyor> bu akşam başlıyor. 12.000 Zilana kadar devam edecek. Belgesel dolu günler yine İstanbul'da bizi bekliyor. Sırf bunun için İstanbul'a gelenler de var onu da biliyoruz. O oh, harika doğru diyorsun bu evet. söyledi. <gülüyor> Pek çok konuk da var yine. Bu sene program yine dolu dolu. Genel olarak biraz bölümlerden bahsederek başlayalım. Dinlediğimiz parça Sugar Man filmi Anılarına bölümünde <gülüyor> gösterilecek. Geçtiğimiz sene içerisinde e, belgesel dünyasından çok sayıda e, kıymetli ismi kaybettik. Evet, Değişik sebeplerden maalesef, dolayı. Maalesef. E, onlar için de oldukça kapsamlı bir bölüm hazırlamışsınız. Evet. evet Bir anılarına bölümü var. E, sizin de söylediğiniz gibi Malik Ben Jalul'un e, bir şarkının peşinde Hı -hı. filmini biz de tekrar gösteriyoruz. E, aynı zamanda Avusturya'dan bir belgeselci, çok filmlerini benim de severek izledim Michael Glavoker ki onun da işçinin ölümünü göstermiştik geçtiğimiz yıllarda. Uh -huh. Bu işçinin ölümü aynı zamanda e, maden işçilerinin Soma'da hayatlarını kaybeden, iş cinayetinde hayatlarını kaybeden maden işçilerinin anısına e, koyduğumuz bölüme de aldık aynı uh -huh. filmi. E, çünkü işte dünyanın e, Çin'den e, Endonezya'ya kadar, e, Pakistan'a kadar e, gezip e, çekmiş Yani emeğin sömürüsünü belgelemişti Michael Glavalker. Aynı zamanda bu anılarına bölümünde yine e, bir usta Peter Leigh'ti İsviçre'den e, ki o böceklerin sesi diye hı hı. E, böyle kurmacayla karışık bir belgesel film bu da e, tekrar gösteriyoruz. E, aynı zamanda e, bir usta e, Peter Vintonik onun kızıyla birlikte çektiği Pilgrimage var ve e, Brezilya'dan bir belgeselci çok e, üzücü bir ölüm e, burada söylemeye dilim varmıyor ama takip edenler biliyorlardır Eduardo Coutinho onun da e, Edifício Master diye bir belgeseli var e, hepsi de e, tavsiye edebileceğim belgesel severlere e, sanatsal olarak da e, görünmesi hem içerik açısından e, tavsiye edebileceğim filmler arasında evet Onun dışında çok sayıda bölüm var yine. Evet, geçen hafta biraz filmlerden bahsettik biz. E, Türkiye panoraması var, Uluslararası hı hı. Seçki var, e, Suriye ve Polonya or, e, özel bölümleri, evet. Johan van der Kerkun filmleri. Evet, dolu dolu Biraz da e, etkinliklerden de bahsetmek <gülüyor> istiyoruz burada, hazır Dokumentaristten evet. temsilci bulmuşken. Çünkü festivallerin tabii en heyecan verici taraflarından biri de o filmleri yapanlarla tanışmak, o filmleri tartışmak hı hı. oluyor. Onlardan biraz bahsedelim. Mesela yönetmenlerle buluşmalar tabii. var tabii. çeşitli. Yani bildiğiniz gibi zaten hani dokumentaristi düzenlediğimiz ilk yıllardan itibaren bizim amacımız hem Türkiye'den hem de yurt dışından belgeselcilerin, yapımcıların buluştuğu bir ortak platform oluşturmaktı. Şimdi burada mercek altında Suriye bölümümüzde filmlerin yanı sıra bir panelimiz var. Geçiş döneminde Suriye Sineması başlıklı ve Suriye'den yine konuk olarak gelen yönetmenlerin de katılımıyla ilk elden tanıklıklar dinleyebilirsiniz. Bu devrim sırasında orada belgesel üretiminin de arttığını ve daha insanların sözünü sakınmadan filmler yapabildiğini biz duyduk, öğrendik. Yani bu bizdeki filmlerde de izlerseniz görebileceksiniz zaten ama İlk elden dinlemek her zaman bambaşka. Yani sanatçıların ağzından ve soru cevapta olacak tabii. Bu sekizinde olacak, ayın sekizinde saat Galata. Evet, saat birde önümüzdeki pazar günü açık tartışma, geçiş sürecinde Suriye sineması. Ee, evet. Yönetmenler demiştik, Alessandra evet. Çelesya ile var, Pavel <gülüyor> ile var. Evet, evet. Ee, şimdi Alessandra'nın, Alessandra, Alessandra ki bayağı e, tartışılan bir konu zaten. Hani kurmaca ve uh -huh. belgesel arasındaki ince çizgi. Yani sadece belgeselciler değil, bence bunu e, seyirciler de merak edecektir. Çünkü e, hani biz de bazen belgesel izlediğimizde şimdi bunun ne kadarı kurmaca, ne kadarı belgesel, yani böyle tartışmalar var. E, bunlara bir cevap oluşturacaktır e, zannediyorum. E, bayağı hani, gün İndemde olan bir tartışma bu. Biz belgeselciler açısından ve biz de bazen kendimizi savunmak durumunda kalıyoruz. <gülüyor> yani kurmaca falan diyorlar ama e, yani bazı belgesellere. Burada. Aslında sinemanın evet. alanını da yeni baştan tartışmaya açan, arada kalan ve sinemanın dilini yeni baştan düşünmeye zorlayan da pek çok iş yapılıyor son yıllarda. Kesinlikle. Evet özellikle Türkiye'de de çok örneklerini gö gördüğümüz e, şey bu. Yani kurmacaya geçen belgesel evet. yönetmenleri de çok var ve orada da genelde belgeselden beslenen bir... Tarzı benimsediklerinde görüyoruz. Zaten belgesel çok yaratıcılığa açık bir alan Hı -hı. yani kısıtlı değil. Çok Hatta kurmacadan da öyle. Kurmacadan beslenen belgesel pardon belgeselden beslenen kurmaca filmlerde zaten daha ilgi çekici oluyor her zaman için. Bunun dışında atölyelerden. O da pazar günü saat dörtte onu Hı -hı. da söyleyelim evet. hemen. Atölyelerden bahsediyorduk zannediyorum. Şeyle, Festival dei Popoli ile İtalya'dan birlikte gerçekleştirdiğimiz bir direnen mekan. Genius Voci isimli bir yaratıcı belgesel geliştirme atölyemiz var. İkinci bölümü yapılacak. 7-8-9 Haziran'da. Tabi bu biraz kapalı bir atölye hı hı, oluyor. Hı. Katılımcıları var, projeleriyle katıldılar. Ee, evet, bunlar dışında e, çocuklarla bir, de çocuklara yönelik bir atölyede evet, var. Evet, evet. E, Aslında dokumenteriz her sene çocuklara Hı -hı. yönelik bir şeyler gerçekleştirmek istiyor. Biliyorsunuz geçen senelerde vardı etkinliklerimiz, kısa filmler yapıldı. Hı -hı. E, bu senede e, hareketli hamurlarla e, çocuklara e, stop motion e, nasıl yapılır, film nasıl çekilir hareketli hamurlar? E, bu 7-10 yaş çocuk grubu. Olacak ee, 10 Haziran günü 2 oturum halinde gerçekleşecek 15-18-17-20 e, saatleri arasında ee, saat 17 yılı olan 11 Haziran'da yani 10 ve 11 Haziran'da e, 10 Haziran Salı oluyor e, Saat 3'den 6'ya e, Çarşamba günü ise 5'den 8'e kadar 5'den 8'e Onun için rezervasyon yaptırmak gerekiyor önceden Şimdiden hem küçük dinleyicilerimiz için Hem de stop motion öğrenmek isteyebilecek Hı -hı. çocuğu olan, yakını olan dinleyicilerimiz için de bir kenara not etmelerini isteyelim. Çok sık çocuklara yönelik bu tarzda atölyeler bulmak da mümkün olmuyor. Güzel bir imkan bence de. Dokumentarist evet. çerçevesinde. Evet. Ee, tabii ki Pavel Lozinski'nin bir ustalık dersi var. Bundan da bahsetmeden olmayacak. E, bu sene biz e, Polonya'ya geniş e, yer ayırdık. E, Türkiye ile e, Polonya'nın diplomatik ilişkilerin 600. yüzyılık kutlamaları çevresi, çerçevesinde bir program oldu. E, ama Krakow Film Festivali de bizden desteğini esirgemedi. Hı. Festivalin 40 yıllık seçkisinden ödül kazanmış. E, ve hepsi de ustaların e, filmlerinden böyle 12 film var yaklaşık. E, öneriyorum Kieslowski'den Vişnievski'den <gülüyor> <gülüyor> e, Mars Lozinski e, baba <gülüyor> Pavel Lozinski oğul <gülüyor> e, şimdi e, Pavel Lozinski'de e, bir durum çalışması dedik. Case study dedik. Çünkü bu ilginç bir şey. Baba ve oğul filmini birlikte çekiyorlar. Kurguya gelince yolları ayrılıyor. Aralarında bir anlaşmazlık çıkıyor. Çünkü zaten kırılgan bir mevzu. Ailevi bir mevzuyu kendilerini çekiyorlar. Bu sefer kamerayı kendilerine yöneltiyorlar. E, dolayısıyla iki versiyonu var aynı filmin. Bir babanın versiyonu, bir oğulun versiyonu. Pavel Kozinski bize sanırım bunu da anlatacak yani hani kurguda nerede A ayrıldılar zaten çok e çok enteresan bir, bir yerdir ya kurgu evet. kurguya girdiğinizde e tadından dayanilmez ama. <gülüyor> o da 10 Haziran Salı günü saat 4'te hatta çocuğu olan dinleyicilerimiz çocuklarını atölyeye bırakıp kendileri de bu çalışmaya girebilirler. Evet. <gülüyor> E, bu sene ilk defa jürisi de var değil mi? Hı hı, Dokumentariste. Hı hı. Evet. E, şey, çok gurur duyuyoruz buna e, gelmeyi kabul ettikleri için. E, yani Türkiye'de Fibreski jürisi olan sanırım üçüncü festivali İstanbul e, hı hı. Festivali Büyük e, Uluslararası ve e, Ankara'daki Uçan Süpürge'den sonra e, umarım e, önümüzdeki senelerde de jüriyi ağırlamaya devam edeceğiz. Bir de... evet, bu aslında evet. şey de e, anlamına geliyor aslında belki biraz açıklamakta fayda var. E, Fipreski sonuçta e, jüri vermek için festivalleri değerlendiriyor önce ve geleceği olduğunu gördüğü festivallere veriyor. Ve Biz yedi senedir <gülüyor> he, her yedi sene senedir. konuştuğumuz yine becerdiniz nasıl başardınız derken artık hakikaten Fipreski'nin bile evet. tamam bu festival oldu evet. ve... Bir şekilde mucizevi olarak da olsa her sene yapmayı evet. başarıyorlar ee, evet. ve de jüri verelim dediğini. Evet, Bizimlara yani de konuştuğumuzu en azından... bilseler acaba gelirler. <gülüyor> <gülüyor> en azından e, üç beş yıl garantisini vermek gerekiyor çünkü festivalin sözcüğünü. Tabii kesinlikle yani aslında dirençle yapıyoruz biz de direniyoruz ve yani... E... Yapacağımıza da inanıyorum ben önümüzdeki yıllarda da. Çünkü birinci yılından başlayarak e, çok büyük yani bir şekilde maddi imkansızlıklarla ama sevgiyle olan e, hı hı. festival. Yani belgesel yapmak gibi bir şey bu. Hani belgeseli nasıl inatla yaparsınız. Aslında ee, film yapma pratiğini festival yapma pratiğine hani e, genişleten bir faaliyet anı oldu. Aynen öyle oldu. Jüri e, üyelerimiz de Şili'den Pamela Bienzobas, Danimarka'dan Stefan Mostrup. Ee, ve Türkiye'den de Özge Özdüzen <Gülüyor> bu sene evet. Bir de yeni yetenek ödülü var. Tabii. Her sene verdiğimiz <gülüyor> özel. <özellikle>. Çok heyecanlı. <gülüyor> Bu sene de onun kriterleri ne? Biraz ondan bahsedebilir misiniz yeniye? Evet, ya aslında kriterleri çok fazla karmaşık değil. Yani Türkiye'den olması gerekiyor, Türkiye'li yönetmen olması gerekiyor ve birinci ve ikinci filmi adı üstünde zaten yeni yetenek ödülü. Fakat Johan Hollandalı belgeselci Johan van der Kolken adı algına verilmiş bir ödül ee, ufak bir de para desteği var yine Hollanda başkonsolosluğu bunu üstleniyor 1000 euro kadar yani hani para desteğinden çok bence bir şey moral oluyor bir motivasyon oluyor ee, Buradaki e, yeni e, belgesele ilgi duyan yönetmenlere de. Jürimizde de e, Köksüz filminden de e, tanıdığımız Deniz Akçay var. E, akademisyen Işıl Baysan Serim. E, geçen sene aynı ödülü e, Babam Devrim ve Ben e, filmiyle alan Ufuk Emiroğlu eksik olmasın geldi İsviçre'den. E, e, altyazı dergisinden Senem Aytaç var ve e, yine yönetmen Hans Treffers. Evet, ve kadın ağırlıklı bir jüri ki genelde jürilerde hı hı. çok gördüğümüz bir durum değil. O da sevindirici. Evet pozitif açıcılık. <gülüyor> Ayrıca sevindirici. E, çünkü bir de her sene bu ödül sayesinde hakikaten yeni genç yetenekler keşfediyoruz bizde. Çünkü çok yetkin filmler bir anlamda da bu ödül için Hı -hı. yarışıyorlar e, festival çerçevesinde. Geçen sene de birbirinden nitelikli adaylar vardı. Evet. E, ama e, Ufuk Emiroğlu'nun filmi gerçekten çok hoştu. E, Animasyon da kullanmıştı. Kullanmış. Çok farklı teknikleri evet. bir arada kullandığı bir filmdi. E, dokumentariste her sene çok güzel filmler keşfediyoruz. Evet. Evet bu bu sene böyle hani bir tane iki tane sizin özellikle göllünüzde yatan film var mı? Hani bunu hakikaten duymayabilir insanlar ama kaçırılmasa ne kadar iyi olur ve yani tek filme ya. gitsem buna giderim diye. <gülüyor> çok zor. Çok, çok zor. zor. Şimdi ayrımcılık da yapamıyorum gerçekten. Hem Türkiye onlar bizim çocuklarımız gibi çok severek alıyoruz. <gülüyor> evet. Keşf seyircilerimizin keşfetmelerini diliyorum. Hem Türkiye'den var uh -huh. e, çok fazla. Yani 20'ye yakın film var. Hem de işte bu bölümlerden. E, ama programımızı zaten incelediklerinde hani kendi gönüllerine e, yakın filmi bulacaklardır. Evet bir de mekanları tekrar ben hatırlatmak evet. istiyorum. E, Fransız Kültür Merkezi Salt Saltbeyoğlu Aynalı Geçit e, ve Daç Şapel'de zannediyorum. Evet Salt Galata'da var. Bir de Salt Galata'da var. Bir de şöyle bir şey var. Bu sene hava durumu bize izin verirse. E, festivalin son 3 günü Hollanda Konsolosluğu'nun bahçesinde saat 6'da başlayan e, film belgesel gösterimlerimiz olacak. Son seans 22'de. Dedik ki şöyle bir eskilerden kalma sinema keyfi yapalım açık havada. Umarım e, çimenlerin üstünde. Umarım gerçekleşir. Bekleriz. O da çok güzel olur. Açık havada sinema izlemeyi de özledik açıkçası. Hava acıkçası. durumuna bakmalı önceden değil <gülüyor> Evet. Geçen sene çünkü dokumentarist çok zorlu bir e, sene olmayı, geçirmişti. Olmayın çok da heyecanlıydı. Hem heyecanlıydı evet. hem de hem İstanbul'un en heyecanlı zamanları. Evet. E, ...gezinin en hareketli evet, zamanlarıydı. Başlangıcına denk gelmişti. Başlangıcından neredeyse. evet hani bütün Öyleydi. o şeye. Parkta da gösterimler Tabii olmuştu. Tabii kapanışı parkta yapmıştık. Ödül töreninde. Evet ödül törenini Yani bütün belgeselciler davet ettiklerimiz de geldi. Yani durumu biliyorlardı. Maskemi alıp geliyorum diyorlardı. Ve herkes de sokaklardaydı yani rehberleriyle birlikte... Hı -hı. Bu sene de ne olacağı hiç belli olmaz. Gene <gülüyor> dokumentariste film izlemeye devam edelim. Evet, belgeselciler için verimli topraklar diyorum. Çünkü geçen senede gelenler ya televizyon programı yaptılar ya da belgesel yaptılar. Yani Herkes kamerasıyla geldi. <gülüyor> evet şeyi de fark ediyorum. O bitiyor ve futbol kupası başlıyor. Yani artık hiç boş... Vakit yok e, seyirciler için böyle bir e, şeyle. E, bir sene de yine böyle kupayla birleştiğinde aslında belki bir futbol <gülüyor> belgeselleri özel bölümü yapılabilir. <gülüyor> Kesinlikle. Ee, ben yani, tabii hani dikkatimi çeken şeylerden biri hep Türkiye seçkisi benim için hep ön planda hı. olan bölüm oluyor o dokumentariste. Ee, çünkü hani yabancı... <gülüyor> e, belgeselliler ve belgeselcilerle tanışmak için de çok büyük evet. bir avantaj ama her geçen sene Türkiye'den yapılan belgesel filmlerin sayısı ve niteliği artıyor. Artıyor gerçekten olması doğru. gerçekten çok şaşırtıcı. Evet. Bir de Hı -hı. benim dikkatimi çeken şeylerden biri kadın yönetmenlerin ve kadın belgeselcilerin Artış var, ıı, artışı. Çok ee, gurur verici bir durum. Sen de bir gerçekten. belgeselcisin hemen. Hani e, Senin de hani. Evet ben e, de sonunda yetiştirdim dokümenterizde. Evet, üç evet. sene boyunca. Onu da <gülüyor> izleyeceğiz. Biraz da senin filminden bahsedelim bu Peki. vesileyle. E, ama bir ayrımcılık yapmış olmayalım Hiç ...çok değer verdiğim filmler var burada. Onlardan da. Biz hani Onlardan programdan bahsediyoruz. Tabii tabii. Evet güzel olacak. Ee, benimki de... E... Gündelikçinin bir devamı İmece İmece e, Dayanışma e, Kadın Dayanışma Derneği'nden e, arkadaşlar sendikayı kurdular yani ev işçileri sendikasını kurdular ve e, ben de işte üç yıl boyunca onların e, bu e, çabalarını e, mücadelelerini daha doğrusu e, çektim. Ve sonunda da Mutlu Son Sendikan'ın kurulmasıyla bitti ama e, haklarımızı elde etmek için e, yani kadın olarak da konuşuyorum. Her gün bu mücadeleye devam etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Yani mücadele yani bu daha başlangıç mücadeleye devam <gülüyor> diyorum ben. Evet ben filmin adını da çok etkileyici buluyorum. Kül kedisi evet. değiliz. kedisi evet. değiliz. Evet. Ee, dediğin gibi Türkiye seçkisi gayet ilgi çekici filmlerle dolu ve bunların bir kısmı aslında ilk defa gösterilmiyor. İstanbul Film Festivali'nde <gülüyor> de oynadılar ama onun dışında da bir gösterim olanağı bulunamadığı için işte festivalden festivale böyle bir evet. yakalama şansı oluyor. Bunların arasında Ağrı Veda <gülüyor> var mesela. Berfoan'a var. Evet. Bir varmış bir yokmuş İstanbul <gülüyor> Festivali'nde yarışmadaydı. Diğer gösterilmişti. <gülüyor> Hatta Külketisi değiliz de daha önce gösterildi <gülüyor> ama Ee, o kadar filmin arasında e, her zaman fırsat olmayabiliyor Tepecik Hayal Okulu gösterilmiş evet. Ahmet Uluçay evet. hakkında. E, Gezi ile ilgili belgesel var. Uh -huh. Evet de yeryüzü aşkın evet. yüzü olunca yedek evet. de arasında. Robovski Fatih Pınar'ın belgeselleri. Evet hep belgeseller gündemi tutuyor yani. Evet, evet evet. İşte bağ var. Maç yerde yazdan kalma bir gün var. E, hepsi gündemde olan konularla ilgili belgesellerin. Eee O yüzden belki de belgesel sinema şu anda bence düğmesine bastığınızda televizyonda izlediğiniz pek çok şeyden Ee, ...ülkenin gündemini ve navzını... ...çok daha iyi tuttuğunu da söyleyebiliriz... Hı hı, ...bir taraftan. Hı hı. Tabii çok içeriden bir bakış... Hı hı. ...bunu hep söylüyorum ve yani... ...karakterlere de odaklandığınız için... o ...olayları ve o insanın acısını... ...anlayabiliyorsunuz. Özdeşlik... ...kurabilince de yani... ...belki bir takım belgesellerin... ...gösterilmesiyle böyle sık sık... ...yani şu hani... ...ötekileştirme ortadan kalkacak diye ben düşünüyorum... ...hani insanlar arasında belki bir empati... ...duyacak. Hı hı. Hani öteki diye... Bak ...bakıyoruz ya äh, aslında, äh... Seyircilerin işi çok zor. Çünkü Fipreski seçkisinde de geçtiğimiz son birkaç Hı -hı. senenin en çok konuşulan belgesel filmlerinin neredeyse Hı -hı. listesi, hani dökümü evet. var. O yüzden ben de fırsat bulabildiğiniz kadar filmi görmenizi tavsiye Hı -hı. ediyorum genel olarak. Orada mesela bu aracı filmi benim izleyip çok etkilendiğim filmlerden biriydi. Fipreski seçkisinde yaralandığı Beekeeper. O benim hani kendi bireysel olarak çok... ...tavsiye ettiğim e, filmlerden biri. E, Kazım Öz'ün filmi de bir varmış, bir Hı -hı. yokmuş. Yine evet. Preski seçkisi içerisinde yer alıyor. Bir de Grazing the Sky daha önce e, e, konuştuğumuz filmlerden biriydi. Gökyüzüne Teğit. Evet, evet. O da e, akrobatların hem eğitim süreçleri... ...hem de ne kadar e, zorlu risk. bir hayat, risk. risk dolu bir hayat yaşadıkları... ...Sirkli akrobatların öyküsünü... Bu arada Türkiye'den yapımlardan bir de Tepecik Hayal Okulu var. Evet. Fipreski seçkisinde yer alan, onu da belirtelim. Ahmet Uluçay'ın mücadelesinin anlatıldığı diyelim. Son hece, Sıra Dışı Hayatı. Kesinlikle, kesinlikle. Gülüs Sağlam'ın yönettiği. Evet, film çok, vakit az... 5 gün, 6 evet. gün boyunca 7'sinden 12'sine kadar. Ben çok heyecanlıyım bilmiyorum izleyecek çok belgesel var. Herkesi <gülüyor> e, bekliyor dokumentarist. Bu arada dokumentarist.documentarist.org adresinden detaylı Hı -hı. programı bulabileceğinizi de belirtelim. Ee, ve de e, kaçırmamak lazım Evet bir de Salt'taki filmler e, Biz ufak bir gösterim ücreti alıyoruz ama evet. Gerçekten ufak e, Fakat Salt'taki filmler Bunu Türkiye seçkisi e, Soma yani, uh -huh. Ve Anısına bölümleri de dahil Onlar ücretsiz olarak gösteriliyor Salt Beyoğlu Evet çok teşekkür ederiz Ben ee... çok teşekkür ediyorum Konuk ettiğiniz sohbetinize dahil olduğum için <gülüyor> Biz teşekkür ediyoruz. Daha nice dokumentaristlere diyelim Diyoruz. buradan. <gülüyor> Hep birlikte. Hep beraber. Ee, bir müzik arası vereceğiz şimdi tekrar. Evet. Deminden beri bahsettiğimiz e, filmlerden birinden bir parçayla Grazing the Sky gökyüzüne T.E.T. kullanılan bir parçayla devam edeceğiz. Movus'tan Midgard 2 <gülüyor> MOVUS'dan dinledik. Midgard 2, Gökyüzüne Teğit, Grazing the Sky filminde kullanılan parçalardan biriydim. Yedinci Dokumentarist İstanbul belgesel günleri başlıyor. Festivalin program koordinatörlerinden Emel Çelebi konuğumuz idi canlı yayında. Biraz önce tekrar çok teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, Dokumentarist belgesel dolu günler bekliyor İstanbul'da bizi ama onun yanı sıra İstanbul'da da vizyona giren pek sayıda Film var Türkiye'de genel olarak vizyona giren bu hafta itibariyle. Evet bu hafta dokuz yeni film yine gösterimde. Bunların arasında e, festivallerden gelenler de var. E, yerli yapım da var. Çocuklara film de var. Aksiyon film de var. Var da var. E, belki bunların arasında yüksek risk ile başlamakta fayda var. Başka sinemanın e, bu haftaki gösterime soktuğu film Startup orijinal adı bir İngiliz filmi bu. Ee, ve geçtiğimiz sene e, İngiltere Bağımsız e, Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncuyu e, buradaki rolüyle Ben Mendelsohn aldı. Filmlerce Rupert Friend, Jack O'Donnell ve David Avery'de oynuyorlar. Filmin yönetmeni ise David McKenzie. E, McKenzie'yi daha önce Tutku Nehri, Young Adam ve e, Yeryüzündeki Son Aşk, Perfect Sense gibi filmlerle e, tanımıştık. Bu hikayesi bir hapishane dramı. Burada tabii senaryo oldukça kuvvetli. Çünkü senaryonun yazarı Jonathan Astor kendisi eski bir hapishane terapisti. Dolayısıyla özellikle filmin o sahneleri ve o bölümleri çok gerçekçi ve inandırıcı. Orada birinci elden kendi gözlemlerine dayalı olarak yazdığı şeyler söz konusu. Ama onun dışında tabii hapishanede gündelik hayatını nasıl geçtiğim ve kendi aralarındaki ilişkiler daha ziyade... Mahkumların kendisine anlattığı hikayeler ve genel olarak hani bu konudaki e, genel bilgilere dayandığını söyleyebiliriz. Yani orada birazcık daha bana hani çok daha hani klişelere şey gibi geldi. Bu da festival döneminde izlediğim bir filmdi benim. E, İstanbul Film Festivali'nde. E, ama özellikle terapist, terapi sahneleri e, çok etkileyici geldi bana. Çok daha gerçekçi. Evet, 19 yaşındaki genç bir mahkumu e, izliyoruz filmde. E, yeni aktarıldığı hapishaneye hem uyum sağlaması gerekiyor hem de bir komplikasyon daha var. Babası da zaten o hapishanede ve e, babasıyla bir ilişki kurması e, ihtiyacı da doğuyor ikisi aynı hapse düşünce. E, Bu haftanın e, İngiltere Bağımsız Filmler Ödüllerinde ödül almış tek filme bu değil bu arada. En iyi kadın oyuncu e, ödülünü alan Lindsay Duncan'ın e, oynadığı Le Weekend Paris'te bir hafta sonu da bu hafta gösterime giriyor. E, Lindsay Duncan, Jim Broadbent ve Jeff Goldblum var bu filmin de başrollerinde. Yönetmen Roger Mitchell e, filmin senaryosuysa e, Hanif Kureyşi'ye ait. E Anne Fukureyşi benim en sevdiğim yazarlardan biri. Ee, çağdaş modern Britanya edebiyatının e, en önemli yazarlarından biri. Aynı zamanda sinemayla da oldukça e, yakın bir ilişkisi var. Bundan önce yazmış olduğu değişik hem hikayelerin hem romanların filme uyarlandığını biliyoruz. Burada direkt e, senarist kimliğiyle e, görüyoruz. E, çok büyük bütçeli bir film değil ama daha ziyade hikaye ve karakter odaklı. Ee, ...bir film bu da. Ee, çok uzun yıllardır evli olan bir çift... E, ...ki bunları da Lindsay Duncan ve Jim Broadbent... ...çok başarıyla canlandırıyorlar. E, Jim Broadbent de benim çok hayran olduğum oyunculardan biri. E, e, hakikaten her e, canlandırdığı role ayrı bir derinlik katmasını... ...çok iyi biliyor. E, ve bir hafta sonunu... E, Balaylarını zamanında, çok uzun zaman önce geçirmiş oldukları... 30 yıl kadar önce. Evet. E, Paris'e gitmeye karar veriyorlar. E, bir, bir anlamda ilişkilerine işte yeni bir heyecan katma ve e, aralarında yitirdikleri şeyleri belki tekrar canlandırma ama... Evet, çocukları büyük, büyüyüp de evden ayrıldıktan sonra. E, ama aslında bu tarz e, yolculuklarda genelde olduğu gibi hani geçmişi ziyaret etmek, insanları... Yeniden bir araya getirmekten ziyade o aradan geçen zaman süresinde belki daha da ne kadar koptuklarının da daha altını çizmeye de yarıyor olabilir. Ee, mizah dozu yerinde e, e, klasik aslında böyle bir hafta sonu Paris kaçama sahnelerini de e, o turistik e, görüntüleri de içeren bir film Le Weekend'di. Evet bir romantik komedi aslında da alıştığımız tarzda değil. Bir kere başrol oyuncuları hani 60 yaş üzeri olunca evet. otomatikman kendinizi tamamen farklı bir e, düşünce ve görsel dünya içerisine buluyorsunuz. Bence bu bile hoş. Evet. Şimdi de o filmden hatta bir parçayla devam edelim. The Weekend'den e, Paris'te bir hafta sonundan. Nick Drake'den dinleyeceğiz Pink Moon. <Gülüyor> It's written and I saw it say Nick Drake'den dinledik Pink Moon. Bu hafta vizyona giren Paris'te bir hafta sonu The Weekend filminde kullanılan parçalardan biriydi. Evet, dokuz yeni film var dedik bu hafta. Ee, şimdi devam ediyoruz. Ee, daha aksiyonlu, e, daha dram ve aksiyon ağırlıklı filmlerle. Ee, Out of the Furnace, kardeşim için bu hafta özellikle kadrosuyla çok dikkat çeken bir film. Ee, filmin yönetmeni Scott Cooper'ın ikinci filmi ki ilk filmi de Çılgın Kalp Crazy Heart'ta 2009'da e, çok dikkat çeken bir filmdi. E, Amerika'nın kuzey doğusunda bu eski endüstriyel bölgelerde Rust Belt paslanmış kuşak denen e, yerde yaşayan iki kardeşin öyküsü. ...Christian Bale ve Casey Affleck canlandırıyorlar. Evet, Christian Bale ve Casey Affleck yetmiyor. Onlara Zoe Saldana, Woody Harrelson, Willem Dafoe, Forest Whitaker eşlik ediyorlar. Sam Shepard. Evet, <gülüyor> çeşitli Oscar'lı ve Oscar adaylıklı oyuncularla. Bu iki kardeşten küçük olanı Irak'ta askerliğini tamamlamış ve biraz sorunlu bir genç... ...çok büyük bir suç zincirine bulaşıyor... ...ve ortadan kayboluyor... Ee, ...abisi ise... E, ...onu bulmak üzere ki... ...arada hapse de düşüyor ama... E, ...inat ediyor onu bulmak üzere... E, uğraşmaya başlıyor fakat tabii... ...başını belaya... E, ...sokması da kaçınılmaz... ...kötü adamların başında... Buddy Harris'in olduğunu hemen belirtelim... ...o da o rollere... ...yakışıyor genelde... ...evet... Ee, Diğer e, filmimiz bu hafta e, Amerika'dan gelen Edge of Tomorrow yarının sınırında. E, bu da yönetmeni aslında oldukça iyi tanınan bir isim Doug Liman. Born Identity'leri, Mr. Mrs. Smith'leri yönetmişti. E, Senaryoda ise Christopher McQuarrie'nin adını görüyoruz. O da son dönemlerde ön plana çıkan isimlerden. Tom Cruise ve Emily Blunt başrollerde Bill Paxton, Lara Pulver, Jeremy Piven eşlik ediyorlar onlara. Bu aslında bir e, bilim kurgu romanından uyarlama, Japon e, bir romandan. E, fakat biraz değiştirilmiş Japon karakterler Amerikalı oluvermiş. E, dünya uzaylıların istilası altında e, ve e, baş karakterimiz binbaşı William Cage, Tom Cruise'un canlandırdığı. ...ve öldürüldüğü zaman... ...böyle bir zaman döngüsünün içine giriyor... ...ve her öldürüldüğünde tekrar hayata dönüyor... ...bir nevi Groundhog Tabii. Day şeklinde. Evet, yani uzaylı istilav filmi... ...Groundhog Day filmiyle karşılaşırsa... ...ne olur gibi bir durumda karşı karşıyayız. Biraz hani bu durumu yarattığı izahı da kullanıyorlar... ...filmde anladığım kadarıyla. Yani Öyle çok asık yüzlü bir şey değil... ...kendini çok ciddi alan bir bilim kurgu gibi değil zannediyorum ama... ...özellikle filmin son üçte birlik kesiminde... ...hakikaten çok daha böyle bir düz aksiyon tadında... Ee, ilerlediğini söyleyen eleştirmenlerde ee, haftanın klasik popcorn filmi diyebiliriz belki de bol aksiyonlu ee, Tom Cruise hayranları için tabii ki evet, haftanın bir diğer aksiyon filmi ise bir Güney Afrika Fransa ortak yapımı ve Güney Afrika'da geçiyor Zulu suç şehri. Jerome Sall yönetmiş, e, Fransa'dan tanınmış e, yönetmenlerinden son senelerde Anthony Zimmer ve Largo Winch filmleri bizde de gösterilmişti e, Jerome Sall'in. E, Güney Afrika'da Apartheid döneminde geçen bir hikaye. O da bir kitaptan uyarlama gene. E, Carol Ferry'nin kitabından. Başrollerde Orlando Bloom, Forest Whitaker, Tania Van Tran ve Conrad Kemp'i görüyoruz. For Switaker Haftası aynı zamanda. Evet. E, Cape Town'da... E, ...iki polis... E, ...biri... ...biraz başına buyruk bir polis memuru... ...öbürü onun amiri. E, bir... E, bir gün ceset bulunuyor. İki genç kadın cesetleri bulunuyor. Önce hani sıradan bir cinayet zannedilirken işin aslında çok daha derinlikli olduğu, çok daha fazla bağlantı olduğu, suç dünya aslında mafyaya ve hatta e, devlete Hı -hı. bağlandığı e, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii Güney Afrika'daki ırkçılık, o aynımcılığa dayalı geçmişi de e, tabii ki arka planı oluşturan şeyler. Çünkü bu e, polis ikilisinden amir olanı E, yani Afrikalı e, o başına buyruk e, e, polisi ise Hollanda Blum canlandırıyor sonuçta dolayısıyla hani orada işin içerisine e, ırk şeyi e, tansiyonda giriyor evet e, bir de korku filmimiz var e, yerli e, Tamaya, İfrit Serkan Yaşar Kutlubay yönetmiş başrollerde Su Bilgiç, Derya Aksu Lamila ve e, Nikol Kuntman ...yer alıyorlar. Ee, bir kolyenin içine hapsedilen... ...bir iblisin... E, ...tekrar... E, ...uyandırılmasına dair... ...bu son dönemlerde... ...iki üç haftada bir çıkan... ...cinli iblisli e, Türk korku filmlerinden... ...biri gibi görünüyor. Hmm, evet. Yani ben çok fazla yorum yapamayacağım. Bugün en son gazetede... Bir tıp doktorunun dahi e, cinci üfürükçü hocalardan yardım almamız lazım. <gülüyor> Psikiyatri hastalarını tedavi ederkenki gibi bir yorumunu gördükten sonra... ...galiba bu filmlerden fazla etkileniyor olabilir <gülüyor> insanlar diye de düşünmeden edemedim. Tamaya bu haftanın iblisli, korkulu, yerli yapımı. Evet, e, biraz daha komedilere de geçelim... Fakat geçmeden önce hemen e, bahsedeceğimiz filmlerden birinden bir parça çalacağız. E, filmle aynı ismi taşıyor e, şarkı ve Alan Jackson'dan geliyor. A Million Ways to Die in the West. Cowboys and Pioneers Come lend your eyes and ears I've got the need to testify Don't try to build your nest Out in the open west Cause there's a million ways to die Six bullets in the gut Are just a paper cut Too many ways to quantify They'll cut your ankle off To cure a minor cough, cause there's a million ways to die. A million ways to die. It's a hundred and one in the shade of the sun. If you fall asleep, you fry. A million ways to die. You can live like a saint, but there just really ain't no avoiding a million ways to die. Hawks and bigger pox and deadly tomahawks Or oh, God forbid you steal a pie They'll blast you into shards for playing good at cards Cause there's a million ways to die Out on the desert plains it hardly ever rains And you can hear coyotes cry They'll eat you up and then They'll shit you out again Cause there's a million ways to die A million ways to die With a whoosh and a whack There's a knife in your back Cause you got a fancy tie A million ways to die It's a kick in the pants But you don't have a chance Of escaping a million ways A million ways to die Ellen Jackson'dan dinledik Haftanın yeni filmlerinden Aynı adlım A million ways to die in the west Yeni başlayanlar için vahşi batı filminde Kullanılan parçalardan biriydim Evet film bir western komedisi. 1880'li yıllarda Arizona'da geçiyor. Albert adlı genç bir adam. Öyle çok kahraman bir tarafı da yok. Ama kasabaya gelen gizemli bir kadına kapılınca ve kadının kocasının da çok azılı bir kanun kaçağı olduğu ortaya çıkınca kendisinde düellolara girmesi gerekiyor. Ee, filmde tabii düellolar dışında da e, İngilizce adında olduğu gibi e, pek çok farklı ölüm yönteminden bahsediliyor ve gösteriliyor. Zira hayat e, oldukça ucuz e, Amerika'nın batısında 1880'li yıllarda. Evet e, yani böyle bir western komedisi ama e, Seth MacFarlane'in... E, nin... ...yazdığı, e, senaryo ekibinin başında olduğu e, bir film söyleyebiliriz. Seth MacFarlane'in son dönemlerinin e, en önemli... ...ya da en önemli plana çıkan komedyenlerinden biri daha önce Ted filmini. Evet, ayrıca yazdığı, yönettiği başrolünde oynadığı... hani yazmakla evet. da yetinmiyor. Ee, ondan sonra burada böyle bir Cem Yılmaz paralelliği de var gibi hani o da Yahşi Batı'yı yaptı o da bir western paradisiydi falan ama e, burada tabii iş birazcık hani sürekli ölme öldürme değişik biçimlerde ölme üzerine kurulmuş durumda gibi Ve, yani Seth MacFarlane'in mizahını seviyorsanız eğlenebilirsiniz ama ben ...birkaç seferde çok haz etmediğimi... ...düşünüyorum. Mesela bana çok hitap etmiyor. Evet, Oscarlarda da çok... ...hitap etmemişti şey bana. Yapmamıştı. Yine de iddialı bir kadrosu da var... ...filmin bu arada. Seth MacFarlane'e... ...eşlik eden isimler arasında... ...Charlie Sturon, Liam Neeson, Amanda Seyfried... ...Giovanni Ribisi, Neil Patrick Harris... ...ve Sarah Silverman'ı görüyoruz. Evet, kadroya çok sağlam... ...hani o açıdan bakınca. Bazı sahnelerde gülünebiliyor... ...gibi ama ben... Fragmanın bile çoğunda gülmedim. Dolayısıyla hani fragmanı beni pek... O yüzden hani fragmanı izleyin, ona göre değerlendirin demek istiyorum. McFarlane'in dünyasını sevip sevmeyeceğinize böylece karar verebilirsiniz. Ee, family Guy'ı seviyorsanız ayrıca belki hitap edecektir. Ee, bunun dışında bir de romantik komedi var. Bu sefer... E... ...daha alıştığımız yaşlarda, otuzlu yaşlar başlarında geçen bir romantik komedi. Aşkta Yanlış Yoktur, The Right Kind of Wrong. Ee, başarısız bir yazar, aynı zamanda bulaşıkçı, e, Leo. Karısından ayrılıyor. Eski karısı da onun ne kadar korkunç biri olduğunu yazdığı bloguyla çok meşhur oluyor. Ee, Leo bir yandan bundan başa çıkmaya çalışırken bir yandan bir başka bir kadına aşık oluyor. Hem de bu kadının başka bir adamla evleneceği, hatta evlendiği... ...gün... E, ...fakat bu... E, ...kadının... ...kendisi için doğru kadın olduğuna ve... ...kendisinin de onun için doğru adam olduğuna o kadar inanıyor ki... ...her türlü yanlışlığa rağmen... ...bunu ispat etmeye doğru girişiyor. Evet... E Ryan Quentin True Blood dizisiyle tanıdığımız bir yüz isim. Ama oradan e, beyaz perdeye geçiş yaptı. Son dönemde birkaç filmle e, başrolde karşımıza çıktı. Ama bunlar e, böyle nasıl diyelim çok şey e, büyük gişe filmleri değil. Daha böyle küçük bütçeli filmler. Burada da ilk kez böyle bir romantik başrol olarak karşımıza çıkıyor. E, filminde hani... Ortalama, average bir romantik komedi sınırlarına dolaştığını söyleyebiliriz. Bu arada bir Kanada yapımı olduğunu da belirtelim. Ee, filmi yönetmeni e, Jeremy Chachik, uzun yıllardır Hollywood'da tanınan bir isim ama her zaman da çok iyi referansları yok. Ee... Çok uzun süredir sinema filmi yapmıyor, televizyonda çalışıyor. Zor. Evet, çok ama 90'lı yıllarda mesela The Avengers, e, o eski diziden uyarlama. Tatlı Sert Avengers'ını yapmıştı ki pek parlak bir film değildi hakikaten. Ya da Diabolik'in bir Hollywood uyarlamasını Şeytancayı çekmişti. Yani illaki romantik komedi izlemek isteyen ve bu romantik komedinin kahramanlarının 60'lı yaşlarında olmasını kesinlikle istemeyen dinleyicilerimiz varsa o zaman bu haftaki alternatif The Right Kind of Wrong Aşkta Yanlış yoktur. Evet bu haftanın vizyona giren son filmi ise daha küçük dinleyicilerimize yönelik bir film. Ee, o da e, aslında sinema tarihinin en unutulmaz filmlerinden birinin animasyon olarak devam filmi olarak karşımıza çıkıyor. Ee, The Wizard of Oz, Oz büyücüsünü bu sefer Legends of Oz, Dorothy's Return adıyla ee, Oz efsanesi, Dorothy'nin dönüşü. Dönüşü adıyla da bizde vizyona giriyor. Daniel St. Pierre yönetmiş e, filmi Will Finn'le beraber. E, ve bu sefer ise dediğim gibi ilk filmden sonra geçiyor bu. Dorothy Kansas'ta uyanıyor tekrar evinde. E, onu sihirli e, oz ülkesine götüren e, kasırganın kendisini doğup büyüdüğü kasabayı yerle bir etmiş olduğunu görüyor. Ee, ve kendini üzgün buluyor. Hani Dorothy e, sıkılıyor aslında ve Oz dünyasını ve oradaki arkadaşlarını özlüyor. Daha sonra dev bir gökkuşağında binerek kendini tekrar Oz ülkesinde buluyor. Ama Oz dünyası yine tehlike altında. Ee, orada da dostları yine korkuluk deneki adam ve Aslan'ın e, Dorothy'nin yardımlarına ihtiyacı var. Eski ekip kuruluyor e, ve yeniden Ozu kurtarmak üzere yola çıkıyorlar. Bu arada o eski ekibin yeni sesleri çok iddialı bir kadro. Ancak bizde sadece Türkçe gösterime giriyor ve dağıtımcılar yine kimlerin seslendireceğini bildirmediler. Orijinalinde Dorothy ye, Dorothy yeni starlardan Lia Michelle seslendiriyor. Billy dizisinin başrol oyuncusu. Kelsey Grammer, James Belushi, Denae Croft, Martin Short, Bernadette Peters, Oliver Platt gibi isimler var kadroda. Evet, orijinal seslendirmesi çok sağlam ee, o açıdan baktığımızda ama e, ufaklıkları oz dünyasıyla tanıştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Evet, e, şimdi o filmden, e, Léa Michel'den bir parça ile devam edelim. ''When the World'' Upside down Nothing is for sure All the dreams you thought were real You can't find anymore And then there's how Liam Michelle'den dinledik When the World, bu hafta yeni vizyona giren filmlerden o zefsanesi Dorothy'nin dönüşü Legends of Oz, Dorothy's Return'de kullanılan parçalardan biriydi. Evet programımızın sonuna geldik size veda etmeden bir de İstanbul Modern Sineması'nda Hong Kong panoraması e, olacağını bugünlerde e, hemen belirtelim. Dün başladı 5-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ki aralarında e, Berlin'de bu sene ödül alan e, İnce Buz Kara Kömür var, Wong Kar Woy'in yeni filme Büyük Usta var... E, Bir e, LGBT filmi seviyor sevmiyor var. E, hakikaten e, son bir iki seneden ilgi çekici Hong Kong filmlerini kaçırdıysanız İstanbul Modern sizi bekliyor. Evet e, böylece bir sinefinin sonuna daha geldik. Teknik Masada Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Sebahat Ocağ'a çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları. Sinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimgurul Seven